yakîn üzere yakınlık Kerem Çağlar Allah'a yakınlık Allah'ın her kuluna şah damarından bile daha yakın olduğu şuurunu söz, amel, düşünüş ve hatta hayallerinin kılavuzu kılmaktır. Allah'a subhanehu ve teala yakınlık mümin kulun fıtratında övülmeye değer ahlaki özelliklerin yerleşmesinin ve yerilen kötü huylardan arınmasının vesilesi ve neticesidir. Allah'a yakınlık, en zor ve bunalımlı zamanlarda umulmadık ve beklenmedik kurtuluş kapılarının açılacağına dair güçlü bir inanç sahibi olmaktır. Allah'ın subhanehu ve teala yakınlığı ve Allah'a yakınlık demek onun sevgisine nail olmaktır. Onun sevgisi ise hem yeryüzündeki hem de melekut alemindeki sevdiklerinin ve sevenlerinin muhabbetine masariyettir. Allah'ın yakınlığı ve Allah'a yakınlık, sahih akidenin, kamil imanın ve güzel ahlakın eşsiz mükafatıdır. Allah'a subhanehu ve Teala yakınlık, imana zarar verecek ve inancı sarsacak fitnelerden, şüphelerden ve şehvetlerden korunma gayretidir. Allah'a yakın olduğunun ve Allah'ın yakınlığının şuurunda olan bir mümin, kibrit kutusu gibi bir yere dahi hapsedilse, Orada da Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu talep eder. Allah'a subhanehu ve Teala yakınlık, kötülükleri ve isyanı terk ederek ibadette ihlaslı olmaktır. Allah'a yakınlık, sahih temhid istikametine tabi olmakla mümkün ve kolay olur. Zira Allah subhanehu ve Teala kullarından doğru yolda istikamet ister. Allah'a subhanehu ve teâlâ yakın olan kalp şirkten, şüphelerden, bidatlerden, nifaktan, riyadan, mal ve evlat afetlerinin saptırıcılığından uzak ve korunmuş olan sağlam ve sağlıklı bir kalptir. Allah'a yakınlaşmak, Meryem aleyhisselam gibi Allah subhanehu ve Teala dışında, her şeyi bırakıp bütünüyle ona yönelerek, şeref, İffet ve fazilet bakımından devrinin bütün kadınlarından üstün kılınıp onların arasında seçkin bir konumda betül olabilmektir. Allah'a subhanehu ve teâlâ yakın olmak gizlide ve açıkta haşyet ve takva halinde olabilmektir. Allah'a yakınlık, düşman ordularına karşı sadece savaşçı sayısı veya savaş ekipmanlarıyla değil, halis niyet, selim kalp ve Allah'a itaatle galip gelinebileceğini bilmek ve bu hakikate uygun hareket edebilmektir. Allah'a subhanehu ve teala yakınlık, her çeşit gam ve keder karanlıklarını dağıtıp gideren sabrı kuşanmaktır. Allah'a yakınlık, gecenin bir kısmını ibadet ederek ayakta geçirmek, mescitte ve cephede safları sıklaştırmak ve İslam yurdunun hudut boyunda ribattır. Allah'a subhanehu ve Teala yakınlık, nefsini sırtında keramet yurdu cennete ulaşmaya vesile olacak bir binek kılabilmektir. Allah'a yakın olmak, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem son asırda unutulup terk edilmiş olan sünnetlerinden birini ihya ederek onunla amel etmektir. Allah'a subhanehu ve Teala yakın olmak, Müslüman esnaf tacir için doğru sözlü ve güvenilir olmaktır. Allah'a yakınlık, mümin kimsenin yaptığı ameli küçük görmesinden dolayı iptal olmayan, meleğin bilmediği için yazmadığı ve şeytanın vakıf olamadığı için ifsad edemediği ihlas halidir. Allah'a subhanehu ve Teala yakınlık, kişinin tevhid dairesine girmesiyle beraber, kalbinin iman nuruyla aydınlanıp inşirah bulmasıdır. Allah'a yakınlık, yeryüzünün en şereflileri olan muvahhid, müctehid ve mücahitleri Allah için sevmek ve onlara ensar olmak, düşmanlara Allah için buğz etmektir. Allah'a yakınlık, La ilâhe illallah'ın hayatın her alanında tatbikiyle müminin kalbinin yegane mabudunun, mahbubunun ve matbubunun Allah Subhanahu ve Teala olmasıyla gerçekleşir. Allah'a Subhanahu ve Teala yakınlık kalbin her halükarda arşa bağlı olmasıdır. Allah'a yakın olmak peygamberlerin, sındıkların, şehitlerin ve salihlerin yolunda yürürken bela ve musibetler sağınağına tutulmuş olup kalbi eriyecek noktaya geldiği halde Yüce Allah'a tevekkülle tüm bunların ardında güven ve mutluluk olduğunu bilerek hüznün son deminin, sevincin ilk menzili olduğuna müdrik olmaktır. Allah'a subhanehu ve Teala yakın olmak, O'nun emrettiği safta ve mekanlarda bulunmak ve nehyettiği yerlerden ve hallerden uzak durmaktır. Allah'a yakın olmak, tamah edilecek dünyevi şeylerden yüz çevirmek, fakat başkalarını dehşete düşürebilecek uhrevi kazancı olan şeylere yönelip ona talip olmaktır. Allah'a subhanehu ve Teala yakınlık, kendisinden dolayı azaba çekileceğinden korktuğu şeyleri terk etmektir. Allah'a yakınlık, Allah'ı sevdiğini iddia ettiği halde, Demokratik ameller işlemekle Haçlı, Rafizi ve Zerdüşt kafirlerle aynı safta bulunmakla ve kendileriyle İslam dışındaki her türlü cahiliye bağlarının duygusal baskısıyla muamele etmekle asla gerçekleşmez. Allah'a Subhanehu ve Teala yakın olmak hevasına uygun da olsa muhalif de olsa hakka tabi olmaktır. Allah'a Subhanehu ve Teala yakınlık ona sevgi ve tevekkülle kalbin sükun ve itminan bulmasıdır. Allah'a yakınlık nevi cemadat kalabalıklar içerisinde yalnızlığı duymsamak, yalnızken de kendisine adeta arzın merkeziymiş gibi büyük bir mesuliyet şuuruyla sahaya sarılıp hikmete ram olmaktır. Allah'a subhanehu ve Teala yakınlaşmaya çalışan kul çok iyi bilir ki hesap günü yakındır. Hesabın yakın olduğunu bilen kimse ise tûli emel yani uzun emel sahibi olmaz. Allah'a subhanehu ve teala yakınlık mümin kimsenin bedeni esir alınmış olsa bile kalbinin ve ruhunun hür ve mutmain olmasıdır. Allah'a yakın olmak tevhidin hakikatleri hakkında bildiklerini toplum içerisinde gördüklerine tercih edip terk etmemektir. Allah'a subhanehu ve teala yakınlık kitabullahı tilavet etmek ve ayetleri üzerinde tezekkür ve tefekkürde bulunmaktır. Allah'a yakınlık, takdir olunan hükümlerin icrası altında kalbin sükün bulduğu rıza haliyle, sabrın ve şükrün tam olarak bulunmasıdır. Allah'a subhanehu ve teâlâ yakınlık, Allah'ın sırlarından bir sır olan ihlasın mümin kalbe emanet edilmesidir. Allah'a subhanehu ve teâlâ yakınlık, hoşlanılmayan bir şeyle karşılaşıldığında, yakin içinde Allah'a şükürle amel etmeye devam etmektir. Allah'a subhanehu ve Teala, yakınlık, Allah'ın rızasının ve emirlerinin zıddından olabildiğince uzak durmaktır. Allah'a yakın olmak, her an Allah'ın huzurunda bulunduğunun idrakinde olarak, zaman zaman meleklerin dahi gıpta edip imrendiği bir hayat yaşayabiliyor olmaktır. Allah'a yakın olmak, Aldanış yurdu dünyadan uzak duruş ve gerçek yaşayışın olduğu ebedi ahiret yurduna yöneliştir. Allah'a yakın olmak, hayırlarda önce olarak marufu iletmeye ve şerden sakındırmaya gayret etmektir. Allah'a subhanehu ve teala yakınlık, Allah'ın rahmet ve nimetine tamah etmek, ihtiyaçlarının giderilmesi ve sıkıntılarının defedilmesine olan ümidi artıp kuvvetlenmesiyle ortaya çıkar. Allah'a yakın olmak, Allah yolunda şirk ve şer çetelerine karşı kasırga gibi eserek, yüreklerini korku ve dehşetle doldurup boyunlarına çarpmak üzere cihad etmektir. Allah'a yakın olmak, mümin kulun Rabbine döneceği şuuruyla yapmakta olduğu hayırlı işleri dahi kalbi çarparak yapmasıdır. Allah subhanehu ve Teala, adaleti, huzuru ve refahı yakın üzere kendisine yakın olunmasında kılmıştır. Kader, korku, kaos ve mahrumiyeti de şüpheler ve Allah'a yakınlıktan uzak olmakta kılmıştır. Allah subhanehu ve teâlâ seni de beni de yakın üzüre olup O'na yakın olanlardan kılsın. Amin. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 41. sayısında yayınlanmıştır.